Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, kıymetli arkadaşlar, Fetih Suresinin 4. ayeti kerimesindeyiz. Ee, gördüğünüz gibi karınca hızından da yavaş bir hızla ilerliyoruz inşallah. E, Tamamlamayı da nasip eder Rabbimiz görürüz yani tamamlandığını da. Bu ayet-i kerime ve sonrasındaki iki ayet-i kerime arkadaşlar sekin daha evvelki derste bahsettiğimiz sekinet kavramının müminlerin üzerine indirilişinin hikmetini de içeriyor. Şöyle başlıyordu ayet-i kerime: Huwelledi anzale sekine bil Geçen hafta bunu konuşmuştuk, geçen ders. O Allah öyle bir Allah'tır ki. Sekineti mümin kullarının kalplerine indirir. Sekinet dediğimiz şey her türlü panikten, evhamdan, endişeden, kaygıdan yani makul miktarın üzerindeki endişe ve kaygıdan uzak, tam bir itminan içinde olmak demekti. Bunu merak ediyorsanız arkadaşlar günümüzde bilmiyorum söyledim mi daha önce muhtemelen söylemişimdir. Günümüzde bunu yaşayan var mı? Hani biz bunu nasıl görebiliriz birinde? Üzerine sekinet indirilmiş birisi nasıl oluyor diye merak ederseniz Gazelilerle yapılan röportajları onların işte internetteki videolarını izleyebilirsiniz. Nasıl bir iman nasıl bir teslimiyet? Şöyle düşünün arkadaşlar dünyanın hani çok büyük bir kesimini ellerinde tutan Yahudi medyası ve Yahudi iletişim araçları işte sosyal medya vesaire onların işte o Gazzelilerin Hamas'tan şikayet eden ya da işte ne bileyim Allah neden bize bunları veriyor neden bize yardım etmiyor gibi söylemleri olsaydı nasıl bulup ortaya çıkarır ve onu her tarafa yayarlardı bir düşünün. Dolayısıyla en küçük çocuktan ee, en ihtiyar ve bütün ailesini kaybetmiş yani bir aileden bazen 20-30 tane şehit var arkadaşlar. Ee, insanların konuşmalarına bakıyorsunuz Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz cennet var. Şimdi i̇şte mesela bir tanesine diyor ki e, röportajı yapan kişi işte bu konuşacağımız kişi ailesinden 5 kişiyi kaybetişim sayı yanlış söylemeyeyim. O da diyor ki düzeltiyor, hayır diyor ben kayb ben onları kaybetmedim, onlar cennette biz burada kayboluyoruz diyor. Yani onların yeri belli diyor, biz kaybız diyor. Ee, dolayısıyla bu sekinet böyle bir şey işte. Yani Allah Teala Allah yolunda öldüğünde şehitsin ve şehitler cennettedir demişse bundan hiç şüphe etmiyor, hiç. Ve bundan rahatsız olmuyor, şikayet etmiyor. Sekinet böyle bir şey. Ee, yani... Bunu işte kendi hayatımıza uygulayacak olursak tesettürü düşünebilirsiniz. Yani tabii ki zorluğu var yani şehit olmayı düşünün. Canını veriyor adam ya gencecik yaşta arkasına çoluk çocuk bırakıyor. Hiç düşünmüyor bunları hiç düşünmüyor. Sekinet öyle bir şey arkadaşlar. Allah'tan gelen bir bilgiye bir habere bir emre ne olursa olsun içinde zerre kadar şüphe duymadan teslim olmak iman etmek demek. E, Tabi burada hani hiç mi içimizde bir e, sorgulama olmayacak? Arkadaşlar o sorgulama meselesi de e, bizi takvaya götürüyorsa, Allah'a e, Allah'tan razı olmaya götürüyorsa, teslimiyete götürüyorsa, kitaba, peygambere, ahirete imanımızı artırıyorsa e, güzel bir yolda ilerliyor demektir. Ama işte şüpheye. Allah korusun sonunda da imansızlığa götürüyorsa e, tabii o da insanın tercihidir. Bugün epeyce öyle bir örnek var. O da ona da bizim yapacağımız bir şey yok. Sadece dua ederiz. Çünkü herkes kendi tercihlerini yaşamakta hürdür. Ama Kur'an'î bakış açısından, dini bakış açısından e, raiptir o yani sorgulama değildir rayp la raybe fiih diyor ya Kur'an-ı Kerim kendisini tanımlarken şüphe, tereddüt böyle ikilemde kalmak. E, bu da e, Allah korusun yani o dini sorgulayan kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kastetmiyorum. İnşallah onlarınki daha kuvvetli bir imanla sonuçlanacaktır. Çünkü sorgulama bazen bazen değil e, hedefi odur sorgulamanın. E, imanın kuvvetlenmesiyle sonuçlanır. E, ama böyle iki arada Kalmak, bir o tarafa, bir bu tarafa, her tarafa yaranmaya çalışmak arkadaşlar Kur'an'a bakacak olursanız biraz okuyun yani mealini şöyle gözden geçirin. Münafıkların vasfıdır. Münafıklar müdebbi ne benedalık la ilaha ula ve la ilaha ula iki arada kalmışlardır. Ne bu tarafa aitler, ne öbür tarafa aitler. Ama iki tarafa da yaranmaya çalışıyorlar çünkü kendilerini çok akıllı görüyorlar. Ee, i̇şte herkesle birlikte olmayı bir kişiliksizlik yani orada söz konusudur. Bir durum Kuş'taki bir e, tereddüt söz konusudur. E, Kur'an-ı diline göre birazdan da inşallah vakit kalırsa değinecek elmanlı merhumda. E, münafıklar arkadaşlar bu münafıklık yani en şiddetli azaba müstahaktırlar çünkü kafirde gene de bir izzet vardır yani hani duruşu sağlamdır açıkça açıklıyor münafık ise ben de, e, bize geliyor ben de sendenim diyor ötekine gidiyor ben de denim diyor herkes gibi davranmaya çalışıyor her yere uyum sağlamaya çalışıyor bu tavır arkadaşlar bir süre sonra insanı kişiliksiz hale getirir imanını da Allah korusun nifaka sürükler bir duruşu olması lazım yani insanın e, işte bu da sekinetle mümkün. Sekinetimiz arttıkça arkadaşlar yani ne demek bu? Allah'a güven, onun ayetlerine güven, peygamberine güven, girdiğimiz yola güven içimizde arttıkça arkadaşlar duruşumuz sağlamlaşır ve e, insanlar ne diyecek diye korkmayız insanlara yaranmaya çalışmayız onay almaya e, onay alma ihtiyacımız azalır e, ve e, e, bütün enerjimizi vaktimizi çünkü insan ömrü çok kısa arkadaşlar cenneti kazanmak için başka şansımız da yok yani burada kazanacağız e, hepsini oraya sarf edebiliriz şimdi işte ayetin bu bölümünde arkadaşlar ikinci cümle oluyor e, baştaki yani geçen hafta işli, geçen dersi işlediğimiz huvelledi enzele sekinete fi kulubil mu'mini'nin sebebini açıklıyor. Yani Allah müminlerin kalplerine sekineti indirdi. Hedefine, bu sekinetle hedefine. Lam arkadaşlar liyezdadu ile başlıyor ya bakın fiilin başında gelen lam sebep bildirir, amaç bildirir. Yani Allah niçin bu sekineti indirdi? liyezdadu imanen Ma imanihim. İmanlarıyla beraber iman artırsınlar diye yani imanları ziyadeleşsin diye. Şimdi arkadaşlar bu imanın artması meselesi akaid ve özellikle de kelam kitaplarında çok fikir üretilen tartışılan bir konudur. İman artar mı eksilir mi diye çeşitli görüşler yer alır özellikle kelam kitaplarında. Fakat arkadaşlar cevap şudur zaten elmalı da tartışmaları aktarmadan doğrudan sonucu aktarıyor. Basit olan aslı imanda ziyade ve noksan olmasa bile. Aslı iman nedir yani? Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorum. Hz. Muhammed'in Allah'ın gönderdiği son peygamber olduğuna inanıyorum. Burada ziyade ve noksan yoktur. Yani az inandım, çok inandım, yarı yarıya inandım böyle bir şey olmaz. Ya inanırsınız ya inanmazsınız. İşte mesela amalar var ya arkadaşlar günlük dilde de o amalar aslında inanılmadığını. İşte sana çok güveniyorum kızım ama ya o ama aslında ona güvenmediğinin e, bir e, yani masum bir izahıdır diyelim e, karşısındaki insanı ürkütmek üzmek istemediği için böyle açıklıyor yoksa aslında güvense Hiçbir tereddütü olmaz. İman da böyledir arkadaşlar. İmanın aslında ziyade ve noksan yoktur. Yani az inanmak, çok inanmak, birazına inanmak, birazına inanmamak yoktur. Bu yüzden mesela işte Kur'an'daki ayetlerin sayısı ihtilaflıdır. 6000 bin küsur diyelim. 6000 bin küsur ayetin bir tanesini bile inkar etse bir insan dinden çıkmış olur. Yani Kur'an'ı reddetmiş sayılır. Çünkü bu kitap Allah'tandır diyorsan hepsini kabul etmen gerekir. Yapamamak ayrı bir şey arkadaşlar onu her zaman söylüyorum herkesin eksikleri olabilir ee, olabilir olsun o, anlamında değil yani vardır çünkü insanız biz ama e, arkadaşlar yapamamaktan farklı olarak kabul etmemek e, e, mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar, kabul etmemek, az kabul etmek, çok kabul etmek, şimdi şu kadar ayete inandım, şimdi şu kadarına daha inanıyorum gibi bir artış ve eksilme yoktur. Fakat müeyyidatı arttıkça imanın kemalinin de artacağında şüphe yoktur. Müeyyidat yani onu teyit eden, o imanı destekleyen, o imanı e, bilgi düzeyinde veyahut da işte kendi yaşantınızda gördükleriniz arttıkça imanın kemalinde artacağında şüphe yoktur. Demek ki arkadaşlar kural şu e, iman edilecek şeyler bakımından iman artıp eksilmez. Allah'a inanıyorum ama peygambere inanmıyorum peygambere inanıyorum ama ahirete inanmıyorum olmaz. Bunlardan birine inanıyorsan ötekilerine de mutlaka inanma. yani zaten mantık bunu söylüyor akıl bunu söylüyor fakat kuvveti artar. Kuvveti artar. Kuvveti de e, herkeste farklı şekillerde artar arkadaşlar. E, ama en çok imanın kuvvetini artıran şey ameldir. Yani o imanın gereğini yerine getirdikçe, o inancınızın gereğini yerine getirdikçe imanınızın e, kuvveti, kemali artar. E, bir de imanın esbab ve müteallikatı arttıkça, Aslı tevhid olan iman bir ağaç gibi füru ve şuubatını artıra artıra neşvi neva bularak nihayet matlup olan meyvelerini verir diyor arkadaşlar. E, imanın imana sebep olan ve imana bağlı olan meseleler arttıkça yani sizin sizi nasıl diyeyim, imana götüren, imanınızı sizi imana yaklaştıran hususlar arttıkça kendi hayatınıza bu bilgi olabilir, işte Müslümanları görmek olabilir. Az önce söylediğim gibi işte herkes farklı, kiminin mesela kalbine inen ilhamlar olabilir, kalbinin açılması olabilir, kiminin bilgisinin artması olabilir. Bunlar arttıkça arkadaşlar imanın as, aslı tevhid olan iman yani, Allah'a ve peygambere iman yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanın aslı bu aslı tevhid olan iman bir ağaç gibi furu ve şuubatını dallarını ve bölümlerini artıra artıra neşfu nema bularak gelişerek e, nihayet matlup olan meyvelerini verir. Yani imanın bir amacı var arkadaşlar inanmanın bir amacı var e, iman bir köktür. Ee, onun e, erişmek istediği şey meyve vermektir bir meyve ağacını diktiğinizde erişmek istediği şey işte meyve ağacı değilse tohum vermek meyve vermektir meyve de bir tohumdur nihayetinde efendim o meyve nedir arkadaşlar ee, ki insanın o iman sayesinde eriştiği ahlak ve ameldir. Aslında ahlak da amelin bir bölümüdür. Yani ahlak amelin dışında değildir. O yüzden mesela İmam Gazali işte rüya gibi, ihlas gibi tamamen kalbi ve ahlaki tutumları kalbin amelleri başlığı altında inceler çok yerinde olarak. Dolayısıyla sizde bir İslam ahlakı, bir mümin hayatı, bir mümin davranışı görünmesi bunun da giderek gelişmesi, artması o kökün sağlamlaştığını, kökün işlevini yerine getirdiğini gösteriyor. Kök ne? Arkadaşlar kelime-i tevhid. Yani Allah'ın birliğine ve peygamberin de onun elçisi olduğuna iman etmiş olmamız Aslı imana nazaran ise ziyade ve noksan, Şiddet ve zaaf ile tefsir olunur. Yani imanın artması ve eksilmesi iman edilecek şeyler bakımından değil deminden beri söylediğim üzere e, kuvveti veya zayıflığıyla yorumlanır. Yani imanım arttı. Mesela şu işte bir şu kitap okudum, şu kitabı okudum imanım arttı. Şunu öğrendim imanım arttı. Deniz ya özellikle arkadaşlar zihinsel Anlamda veya işte itikadi anlamda sürekli böyle bir desteğe ihtiyacı olanlar için e, bilimsel tefsirler bu açıdan çok iman artırıcıdır. Ben buna şey diyorum yani lise düzeyini küçümseyerek söylemiyorum arkadaşlar. Lise düzeyindeki bir e, yani entelektüel düzeyi lise düzeyinde kalmış olanlar bu bilimsel tefsirlerden çok etkileniyorlar. İşte nedir mesela? işte bulutlar hakkında şöyle bir araştırma yapılmış şöyle bir sonuca varmış bilim insanları astronomlar efendim aa bak Kur'an'daki şu ayette bunu söylüyor demek ki Kur'an hakmış yani çünkü peygamberimizin o devirde bunu bilmesi mümkün değildi gibi bilimsel tefsir dediğimiz bu yani son bilimsel gelişmeleri e, takip ederek onların Kur'an'daki karşılıklarını görmek e, insanların imanını artırıyor. Aslında bu biraz handikapı olan bir yoldur çünkü işte bir daha o bilimsel gelişme artık eskiden 5-10 yıl içinde çürütülebiliyordu, değiştirilebiliyordu hatta 10-20 yıl içinde. Şimdi 2-3 yıl içinde değişebiliyor, çok hızlı gelişiyor çünkü. O değiştiği zaman ne yapacaksınız? Dolayısıyla o bilimsel tefsir böyle çok sağlam bir zemini yok fakat dediğim gibi bu lise düzeyindeki, ee, entelektüel seviyeye yaş kaç olursa olsun yani 40-50 yaşında da olabilir biri çok hitap ediyor şimdi hatta bugünlerde onunla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bir e, sempozyum yapıyor 3 günlük bir sempozyum bilimsel tefsir çalışmaları hakkında e, takip etmek lazım sonuçlarını edinmek lazım oradaki bildirileri edinmek lazım çünkü bu gerçekten insanın imanını artıran işte embriyo ile ilgili bir şey öğreniyorsunuz bir bakıyorsunuz ki anne karnındaki bebekle ilgili bir ayette söylenen bir hakikat fakat evet, işte 2020'lerde keşfedilen bir bilimsel bilgiyle tam örtüşüyor. O zaman ne diyorsunuz? Ha bu yani Muhammed'in kendi sözü olamaz diyorsunuz. Ama tabii şu var ben biraz kocakarı imanı taraftarıyım. İnsanın yani bu kitaba iman ettikten sonra hala böyle tasdiklere ihtiyaç duyması biraz bana göre. Yanılıyor olabilirim. Problematik bir şey. Yani e, hani kocakarı imanı denilen şeyi de biliyorsunuz değil mi? Bir yaşlı hanıma demişler ki işte köylerine bir alim gelmiş. Dinlemeye gidiyormuş herkes. Çok meşhur bir alimmiş. E, demişler ki işte sen gelmiyor musun dinlemeye? Ne oluyor? Ne anlatıyor demiş. Demişler ki Allah'ın varlığını 99 delille ispat ediyor demişler bu alim. O da demiş ki demek ki 99 kere şüphe etmiş demiş. Yani ben e, iman ettik dedikten sonra benim kanaatim arkadaşlar ama dediğim gibi çoluk çocuğumuzun, gençlerin, yeni yetişen insanların çok işine yarıyor bunlar. Ama benim yaşımdaki birinin hala böyle onlarla meşgul olmasını, e, onlara ihtiyaç duymasını daha doğrusu. Yani bu kitaba imanını teyit etmek için böyle bir delile ihtiyaç duymasını çok geç kalmış bir çaba olarak görüyorum. Çünkü biz yani işte orta yaş ve orta yaşın üstündekiler yani kitabı, kitaba iman etme sürecindeysek hala yani ne zaman bunu yaşayacağız, ne zaman bunu ahlakımız haline getireceğiz, oradaki kuvveti nereden bulacağız değil mi? Ama zaman zaman hepimizin bu imanı bilgiyle desteklemeye ihtiyacı var. Her zaman bilgi değil, az önce bir değindim, kimisi mesela keşfi yoluyla biliyorsunuz İslam'da bilginin, yolları üçtür arkadaşlar bir akli bilgi felsefi bilgi bir gözlem deney bir de kalbin keşfi bazıları da kalpleriyle tatmin olurlar kalpleriyle öğrenirler kalplerine dolması onlar için çok inandırıcıdır bu bilgi bireyseldir yani tamamen kişiye aittir kişiseldir aktarılamaz bir başkasına ispat edilemez ee, ama çok kıymetlidir kişisel olduğu için son derece ikna edicidir yani o insanın artık başka bir delile falan ihtiyacı yoktur artık içine doğmuştur hakikat keşif diyor deniyor buna tasavvufta arkadaşlar ama acizane kanaatim öğrendiğim kadarıyla e, o da amele bağlıdır arkadaşlar yani amel olmadan keşf. Şeytanın aldatmasından ibaret de olabilir çünkü bizim iç dünyamıza e, meleklerin getirdiği ilham kadar şeytanın verdiği vesvese de iç dünyamızda bir karşılığı var yani iç dünyamıza geçit bulabiliyor şeytanda dolayısıyla bu içimize doğanın şeytani mi rahmani mi olduğunu ayırt etmek de önemli bir mesele. Şimdi bu meyve meselesi anlaşıldı mı arkadaşlar çok kıymetli. Yani iman var ama onun sonucu olan amel ve ahlak yoksa meyve vermeyen, tohum vermeyen, kısır bir ağaç gibi. Gene de hiç yoktan iyidir, gölge yapar, bir şey yapar, yani toprağı tutar, erozyonu önler. Yani iman, amelsiz iman zararlıdır, de, yani yok sayılır değil arkadaşlar. Orada gene de bir ağaç var, bir kök var, bir gün belki canlanır. Yani bir gün belki meyve verir bir ümit var ve yine bir takım işlevleri var biliyorsunuz işte er geç cehennemden çıkacak. Ama bir ağaç dikilmişse bir yere ondan hedeflenen şey arkadaşlar onun meyveleri, tohumları işte kişinin amelidir. Kalbi ve e, azalarıyla yaptığı amelleridir. İşte bu da arkadaşlar sekinetle mümkün oluyor. Yani sen imanla ilgili problemlerini aşacaksın ki... Artık iş meyve vermeye gelsin. E, hayatına dönüşmeye başlasın. Bir de sizi temin ederim. Aranızda mutlaka e, çok güzel bir dini hayat, çok güzel bir dini ahlaka ulaşanlar vardır. E, onlar daha iyi bilirler. Arkadaşlar insan o dinin gereklerini hayatın her anında yani bu işte bazen dilini tutmak olabilir bazen bir şeyden vazgeçmek olabilir yani bazen ilişkilerle ilgili meselelerdedir bazen ibadetle ilgili meselelerdedir bazen hayır hasenatla ilgilidir yani bunu yaptığınız zaman o imanın içinizde böyle bir serinlik bir huzur verdiğini hissediyorsunuz dediğim gibi o meyveyi tatmış oluyorsunuz aslı iman Ana nazaran ise ziyade ve noksan şiddet ve zaaf ile tefsir olunur. Çünkü aslı tasdik kemiyet kabilinden değildir. Bunu az önce anlattım ama işte Elman'ın cümleleri şahane. Yani tasdikin aslı sayılabilen bir şey değildir. Yani işte 10 derece var inanmada işte 3. desin dördüncü, böyle bir şey yok yani. Ya inanırsın ya inanmazsın ya vardır ya yoktur. Şimdi bakın burası önemli. Ee, ne dedi ayeti kerime? E ee, o Allah inananların imanlarını kat kat artırmaları için Lizadü imanme imani kalplerine huzur ve güven indirir Huve dediği nzele Bir bilgi verdi yani Allah müminlerin imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirir. Şimdi bu sekinetin arkadaşlar mantıki e, sebebini görüyoruz bana göre. Mantıki sebebi ne? Yani neden ben böyle iman konusunda işte icabında şehit olurken bu tabi bu ayetlerin nerede hangi ortamda indiğini de hatırlayın yani peygamberimizle ölümüne e, savaşmayı e, göze alan bunun için peygamberimize söz veren ve çok kritik bir ortamda inmişti bu ayet kelime Müslümanlar böyle bir söz vermek durumunda kalmışlardı yani. Şimdi bu sekin, bu güvenin, bu iman artmasının mantıki sebebi arkadaşlar. Velillahi cunudu semavati vel ard. Çünkü Allah göklerin ve yerin ordularının sahibidir. Yani sen kime inanıyorsun da panik yapıyorsun? Senin tanrın nasıl bir tanrı yani gücü yetmiyor mu bazı şeylere? Ya da bazı şeylerin doğrusunu bilmiyor mu? Senin kafanda nasıl bir Allah var? Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar bu, buna, buna cevap verin kafanızda nasıl bir Allah var yani e, işte başına bir sürü olumsuzluklar gelmiş yani seni terk mi etmiş bu Allah ya da ne bileyim bu Tanrı senin kafandaki Allah ismine yakışmıyor bu ifadeler bu senin inandığın Tanrı senin inandığın Allah kafandaki yani görmüyor mu bilmiyor mu ya da böyle sana gıcıklık mı yapıyor e, seni ihmal mi ediyor yani veya gücü mü yetmiyor? Yani siz şimdi burada dikkat edin. Yani şöyle diyebilirlerdi. Ya Allah, biz buraya savaşmak için gelmedik. E yanımızda silah da yok. Zaten bir avuç kişiyiz. İhrama girmişiz. Sadece ibadet etmek için geldik. E şimdi bu adamlar bize savaş açarlarsa onlarla savaşmayı, savaşmak için bizden söz istiyorsun. Bence hepimiz Allah'a yalvaralım. Allah bizi buradan kurtarsın. Demediler bakın arkadaşlar. Bu benim en gıcık olduğum şeylerden biri kullara düşen yani demek ki çok gıcık olduğum şey var bu arada onu da <gülüyor> efendim söylemiş oluyorum istemeden. Olmamak lazım, böyle olmamak lazım. E, efendim kullara düşen vazifeleri kulların tekrar Allah'a bırakmalarıdır. Allah'ım işte ben mesela utanıyorum Gazze için dua ederken arkadaşlar. Siz utanmıyor musunuz? Yani Allah bize bıraktı ya. Bizim, bizim gözümüzün önünde oluyor her şey. Ve bize bıraktı. Biz zengin bir şeyiz, dünyayız, İslam dünyası için söylüyorum. Zenginiz biz arkadaşlar. Paramız az değil, nüfusumuz az değil, coğrafyamız yetersiz değil, çok uzakta değiliz. Yani her şeyimiz var bizim. Her şeyimiz var. Ama Allah'a bırakıyoruz. Allah'ım Filistinlilere yardım et. İşte şunu okuyalım, bunu okuyalım. Hele onlar bana, yani tamam hiç yoktan iyidir dua elbette. Ama e, yani... Peygamberimizin hayatında bir tane bile böyle örnek yok arkadaşlar. Gelin işte Fetih Suresi okuyalım da Allah Mekkelileri defetsin. Uhud Savaşı'na çıkmak yerine şu kadar Fetih Suresi okuyalım. Hiç böyle bir şeyi gördünüz mü yani? Onlar neye inanıyorlar? Allah Teala tekrar hatırlatıyor. Velillahi cunudus semavat. Allah'ın size ihtiyacı yok. Göklerin, yerin bütün orduları Allah'ın. Allah isterse bir tek sivrisinek ordusuyla bile onları helak edebilir. Bir virüsle bunu gördük pandemide. Bir virüsle bütün dünyayı kapatabilir. Gözün bile görmediği bir şey, bir canlıyla. Ama Allah bu görevi size bırakıyor. Yani kötülüğün önlenmesi görevine, zalimin durdurulması görevine Allah size bırakıyor. Niçin? Arkadaşlar çünkü sizin cenneti kazanmanızı istiyor. Allah Teala, Cennet de bedava değil. Bakalım Elmalı ne demiş? Göklerin yerin orduları hep onundur. Sekinetin mebdeyi olan, kaynağı olan ihatalı görgü. Görgü burada adab muhaşeret anlamında değil. İhatalı yani her şeyi kuşatan bir görüşe kavuşmak. Yani öyle bir yüksekten bakıyorsun ki öyle bir kuşatıcı bakıyorsun ki rızık nereden ne oluyor çok olursa ne oluyor az olursa ne oluyor her şeyi görüyorsun artık görünce de paniği bırakıyorsun anlatabildim mi? Bütün eşyayı Allahü u Teala'ya teslime işarettir yani gökleri ve yeri tutan yukarıda ve aşağıda mevcut olan bütün kuvvetler onundur dilediğine dilediği gibi nusret verir zafer verir. Ama zaferin vakti var, şartı var, yolu var, yordamı var arkadaşlar. Korkaklara vermez. Çıkarcılara, bencillere vermez. Ee işte müminlerin kalbine indirdiği sekinet de onun cünudundan biridir. Ordularından biridir arkadaşlar. Ve biliyorsunuz işte Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde olacak yanılmıyorsam. Ee Bedir Harbi sırasında müminlerin kalbine indirdiği sekinet de e, zaferin sebeplerinden bir tanesidir. E, bunu bilen büyük savaşçılar arkadaşlar meydan muharebelerinden önce e, hep böyle dinlenmeye istirahate çekilmişler. Böyle o panik halini bir yatıştırıp hatta Büyük İskender rivayete göre her savaşa girişmeden önce bir 15-20 dakika çadırına girer horul horul uyurmuş arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyor bir bilmiyoruz. Onunla hüccet cahiliyenin verdiği galeyanlar def edilir. Yani hücceti cahiliye, e, cahiliyenin delilleri, ileri sürdüğü deliller defedilir. Şimdi mesela bugün ben bakıyorum arkadaşlar işte insanların dinden uzaklaşmasının sebepleri üzerine böyle yayınlar yapılıyor, e, röportajlar yapılıyor. Yani o sordukları sorular 14-15 yaşlarındayken hepimizin aklına geldi. Yani ilk defa sanki onlar keşfetmişler bu soruları ama cevabını veriyorsun geçiyorsun. Cevabını veremediğin de oluyor. Mesela ben bazı soruların cevabını ahirete bırakmışımdır. Yani bunu da allah Teala'ya soracağız. Bunu da peygambere soracağız. Bunu da işte o şahsa soracağız. Zülkarneyn'le tanışacağız. Mesela kimsin sen bir anlat. Nasıl oldu bunlar diyeceğiz. Yani hayatı bu dünya hayatından ibaret görüp kendi aklını da sanki her şeyi çözebilirmiş gibi gördüğü zaman insan sekinete ulaşamıyor diye düşünüyorum. Ama bir felsefi bakış açısıyla baktığınızda bu teslimiyeti akla da teslimiyetçi akla da efendim dogmatik düşünce diyorlar. Onları onu öyle isimlendiriyorlar. Ama bana sorarsanız hepimizin dogmatik bir tarafı var çünkü ayağımızı bir yere basmak zorundayız yüksel ilerleyebilmek için. Ayağını koyacağın bir yer yoksa yürüyemezsin de ayakta bile duramazsın. İşte o ayağımızı koyduğumuz yer apriorik olarak yani sorgulamadan teslimiyetçi bir şekilde inandığımız noktalardır arkadaşlar. Dinsiz de aslında bir şeye inanıyor. Neye inanıyor? Yokluğuna inanıyor. Çünkü ne varlığı tam olarak ispat edilebiliyor ne yokluğu tam olarak ispat edilebiliyor. Tam olarak dediğim yani iki kere iki dört eder gibi öyle olsaydı zaten iman konusu olmazdı. İşte arkadaşlar e, sekinet de Allah'ın ordularından biridir. Onunla sekinetle hücceti cahiliyenin verdiği galeyanlar böyle sorgulamalar, sorular, ateist bir takım yayınlar falan e, onların verdiği galeyanlar def edilerek imanlar artırılır. O sayede haller, salahlar, muvaffakiyetlerle öyle büyük fetihler kazanılır. O sekinet sayesinde olur bu. Çünkü az önce dediğim gibi yani siz mesela ne zaman eser vereceksiniz? Hayatınızın eserini ne zaman vereceksiniz arkadaşlar? Bu eser illa yazılı bir kitap falan olması gerekmez. Yani hayatınızda bu dünyada şu işte 21. yüzyılda bu imkanlarla, bu teknolojiyle, bu maddi imkanlarla, bu eğitim imkanlarına kavuşmuş olarak yaşıyorsunuz. Ne gibi bir eser olacak sizin hayatınızdan. Yani Kierkegaard'ın meşhur sözü var. İşte Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir diyor. Yani beni niye var etti? Ee, hani sizi niye var etti? Onu ne zaman gerçekleştireceksiniz? Hani o şüphe ve tereddütler 40 yaş 50 yaş bir türlü bitmiyor yani. Hala aynı noktadasın hep aynı patenaj yapıyorsun sürekli. Ne zaman peki eser vermeye geçeceksin? Ne zaman arkanda büyük bir ahlak, güzel bir hatıra, ha güzel bir yaşam, başkalarına anlatılabilecek örneklikler ne zaman bırakacaksın? Ve keanallahu alimen hakima. İşte Allah Teala her şeyi bilir. Efendim e, ve her yaptığı da bir hikmete mebnidir. Alim ve Hakim isimlerini Esma-i Hüsna kaynaklarından okuyun. Bir ayetin sonu arkadaşlar bir isim bir veya bir iki genelde iki isim peş peşe gelir. İki isimle bitiyorsa o ayetin içeriğiyle o isimlerin muhtevası arasında bir etkileşim var demektir. Yani bu ayet sekinet ayet olduğuna göre sekinetten bahsettiğine göre sekinetin İlim ve hikmetle bir ilişkisi var demektir. Yani ilmimiz arttıkça, hikmeti görebildikçe, hikmete ulaşabildikçe, çünkü hikmet sadece öğrenmeyle ilgili değildir. Hikmete ulaşmak için ayrıca bir sonuç çıkarma, bir şeylerin arkalarını görebilme, işte cem edebilme, bütün bilgileri toparlayıp oradan yeni bir, Bakış açısı üretebilme kabiliyetimizin de olması gerekir. Bir insanda ilim ve hikmet arttıkça sekinetin de artacağını, sekinetin, bizi sekinete ulaştıran yolun ilim ve hikmetten geçtiğini de böylece bu vesileyle efendim görmüş oluyoruz. İsterseniz burada kalalım çünkü 4. ayetin sonu 5. ayette sekinet indirilmesinin ikinci sebebini söyleyecek Rabbimiz. Onu da bir dahaki bir araya gelişimizde yaparız inşallah.